Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsin.